Allah sallallahu anh sözcüğü recasıyla adı İbrahim'in gereksine geçmiş. Şey, şey, şey. Altıdır. Aman öyle şey olmaz. Sultan-ı Enbiya hiç mukayese olmaz. olmaz. Halil ile Habib'in aslindeki fark Halil istediğini Allah'tan alan Habib istemeyecanıdır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Musa peygamber Rabb'i şrahli sadri diyor. Cenab-ı Peygamber'e Allah elemde sarikaya sadarak diyor. Halilullah ile Enbiya'nın en, en, en yükseğidir peygamberimiz etmektir. Ve peki salavatta, ''E mâ salli teâlâ İbrahim'e, Ya Rabbi İbrahim'e salat ettin'' gibi diye orada çıkmıyorum. Hayır, İbrahim peygamber Hakk'a demiş, ''Ya Rabbi mettesi aittin. Habib-i Muhammed'e benim kireyimde gelecekmişti. Ümmetlerinin ağzında benim ismi ulaşsın.'' demiş. Bu şekilde ricelle etmişti. Salavah. Mükser'i iş. Resulullah Efendimiz'in Kâb'ına hiçbir peygamber varamadık. Hazreti İbrahim miracı narahat olmasıdır. Habib-i Huda'nın eteneh Kâbe kavşiyen eğlenehdır. Halilullah, semavat ve ne varsa yürüyün İbrahim'e meleketi semavat ve ardı gösterir. Peygamber'e Sübhannezi esra bi abdiyleyle minel meşgid harami ilel meşgid aksallezibarek nahavilehu ligniriyahü min ayatına Allah zat-ı uluhetine ait ayet olan Peygamber'e gösterdi. İbrahim'e semavat ve ardı gösterdi ne varsa. Peygamber'e Allah'a mahsusun ayetleri gösterir. Min. Ayatına diyor. Allah'a Allah'ın meleketi olsun ciye sordum. Manejolojiye. Bu tefsir okuyun sağende. Bir tane ayet okutup dedi çocuk bir halinde yani. Böyle laf falan yok, öyle şey efendim, "Rai Peygamber mi?" Sağlık şiktir. Dedi, "İman da hep iman et." Onun da yani derejatta. Çünkü Türkiye'nin şu kadar da bazı yorumlar vardır bu arada. Beni dışlıyorsunuz iken anlatayım bak kuran ve Hüseyin, vardı ben, İbrahim ve Melâkü Tussama'a artı ben aldım. İbrahim ve Tussama'a artı da ne varsa gösterdik diyor. Peygamber'e girince min âyâtinâ et, min tefîîzî de dedir dedim. bazılarını dedi, gösterdik diyor dedi. Bir durakladı Allah'a öpülesin. Onlar dedi bana, Sen, sende bir hoşaf kaşığına bulaşık kadar ilim var dedi. Aynen bunu söylemişti yani. Hoşaf kaşığına bulaşık kadar ilim var dedi, dedi bana. Hani haftaya geldi sana cevap vereyim suret kabul Allah razı olsun. İyi iyi hoş gördüm bu komutanlarla berabermiş. Peki hocam. Hadi gör der. Mira ayet-i cenan Allah zatı ululuğuyla ayet ayetleri peygambere göstermiş söylüyorum. Başla reis. Evet. Ve marameyte izleme ile velakin Allah her ama. Tefil efal din. Lekad ja'e kur'anun min Rabbiş Şemaziz. Aleyhı mani türmharisun, aleyküm bil müminine rahuf ve rahip. Üç ismazsın Feyyam ben orada. Defi sıfat, aziz, rahuf ve Rahim. İmleliyen yuvarın, İmleayuvarın Allah ya, Allah fukaydi. Feyyam ne kısım? İmlemayim şu alayı bir şey. Feyyam efabu şey zat oluyor. bir Allah'a bir oluyor. Yine bir yere hemen Resul Fırat Allah. Allah Resulü kimi ita etti Allah'a ita etti. Yine bir yere Kule Allah Tıkın. Allah'a affettin. O'nih yuhul cümullah. Peygamber'e tabi olmayan Allah sevmez. Yüzden, makamı hiçbir enbiya makamı tutamamış.